Bedir Harbi'nin öncesindeki gelişen bir takım olaylardan bahsetmiştik. Özellikle Kureyş'in, Kureyş'li kâfirlerin, yani müşriklerin ne kadar böyle rahatsız oldukları öfkelendikleri adeta paçalarının tutuşmasından bahsetmiştik. Kureyş'in oğullarından gelen e, kabilesinden Akile binti Abdülmüttalib'in rüyasından bahsetmiştik. O rüya Kureyş'i adeta bitirmişti. Yani Kureyş hakkında müşrikler hakkında bir savaş olacağı ve nihayetinde bu ileri gelen zorbaların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 yani ona, onu ele geçirmek kastıyla çıkmıştı. Nihayetinde o iki taifeden yani ayette geldiği üzere ya o kervanı geçirecekler, ele geçirecekler onlarla karşı karşıya geleceklerdi yahut da Kureyşli müslüklerle Ebu komutasındaki onun liderliğindeki ve içerisinde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 bu kervanı korumak amaçlı, maksatlı büyük bir ordu hazırlamışlardı. O Akile binti Ebine, Akile binti Abdülmuttalib'in rüyası gerçekleşmişti. Kureyş bu şekilde kardeşlerim, müşrikler bu şekilde hazırlıklarını yapmışlar ve ilerlemişlerdi. Bu arada bugünkü konumuz önce dersimizin numarasını söyleyelim. Bu 32 nolu konu.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 sınırlara kadar gelecekler ve orada Medinelilerle Medine'li Müslümanlarla ta or orada savaşmaya cesaret edeceklerdi. Belki de böyle şeyler olacaktı. Buna bunun karşısında Aleyhisselatu vesselam ashabıyla istişare etmeyi hiç ihmal etmiyor.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 Buralar gerçekten çok etkileyici. Diyor ki Abdullah ibn Abbas Kureyş'in diyor kervanlarını koruma adı altında koruma amaçlı orada hazırlayıp harekete geçtiği haberi gelince diyor Ali İsraatü vesselam insanlarla ashabıyla istişare etti. Ve onlara Kureyş'in haberlerini Kureyş'te bu müşrik kimselerin haberlerini bildirdi. Sonra Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Aleyhissalatü vesselam güzel, güzel söylüyor, bir şeyler söylüyor. Sonra yani teklifini sunuyor, görüşünü belirtiyor. Ömer ibn Khattab kalkıyor aradan zaman geçince. O da aynı şekilde güzel şeyler söylüyor. Sonra Miktade bin Amr radıyallahu anh kalkıyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü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 eğer sen bize <gülüyor> Berkil Gımad denen bölgeye götürsen ki burası Yemen bir e, görüşe göre Yemen'in en ucura köşesi veya da Habeşistan tarafı. Oraya kadar sen bizi götürecek olsan elbette biz seninle seninle mücadele ederiz oraya kadar gideriz. Ta ki oraya ulaşıncaya kadar bunun için mücadele ederiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu miktadın sözü üzere hayır olur inşallah diyor ve ona dua ediyor. Seviniyor yani. Sonra devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam istişare. Bakın bir peygamber istişare ediyor. Burada çok önemli bir nokta var. Önemli bir nokta var. Müslümanların işleri hep meşvere ile. Ayet diyor bunu.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 Aleyhissalatü Vesselam... ...ey insanlar diyor... ...bana tavsiyede bulun, ...bana bir öneri getirin diyor... ...bununla ensarı kast ediyordu diyorlar... ...bununla ancak ensarı kast ediyordu... ...onlar... ...adet bakımdan çok iyiler. ...onlar akabede... ...ensar akabede... ...Aleyhissalatü Vesselam'dan beyat etmişti... ...yani her şeye rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın koruyacaklarının sözüne itaat edeceklerine dair beyat vermişlerdi, söz vermişlerdi. Dedi belki ey Allah'ın Resulü, biz sen bizim beldemizde yani Medine'ye gelinceye kadar senin korumanla meşgul değildi. Yani sen bizim zimmetimizde korumamızda değildi. Ama sen bizim beldemize, Medine'mize geldin, sen bizim zimmetimizde korumanızdasın çocuklarımızdan ve kadınlarımızdan yana yani onlara karşı düşmana karşı engel olduğumuz şeylere sana da engel olacak. Yani onları koruyacağız demek istiyor. Onları koruyacağız, seni de koruyacak. Onları koruduğumuz gibi daha doğrusu seni de koruyacağız diyor. Ali Sıratu Vesselam Ensar'dan yana biraz endişesi vardı. Çünkü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 Dolayısıyla endişe ediyor Ali Senaç'a. Bundan dolayı özellikle onlarla istişare ediyor. Ali Sıradiosu Bunları söyleyince yani benim bana bir öneri getirin deyince Ensar'dan Saad İbni Muaz diyor ki vallahi diyor sen herhalde bizi kastediyorsun. Yani biz ensarlıları kastediyorsun. Kastın bu. Deyince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 Seni hak, olar, hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer bizi denize sürmek istesen, denizin içerisine götürmek istesen, denize dalsan biz seninle dalarız. Allah okula. Ve bizden hiçbir kimse geriye kalmayacak. Herkes seninle beraberdir. Ve biz düşmanla karşılaşmaktan yana da böyle hoşnutsuz değiliz. Bunu kereh görmüyoruz.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 Gözünü aydın edecek. Şu Sa'd'ın konuşmasına bak. Şu fedakarca konuşmaya bak. Hamdullah. Ve Allah'ın bereketi üzere bizimle beraber yürü diyor. Sıra, gidiyor. Harekete geçiyor. Bir başka rivayette kardeşlerim diyor ki Sa'd'ın var. Herhalde sen diyor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 Bakın istişare ettikten sonra onlara müjde veriyor. Yani onları teşvik ediyor, yönlendiriyor. Çok önemli. Önce istişare ediyor. Aleyhisselatü Vesra'nın hayatında çok biraz sonra bu savaşla ilgili şeyleri de söyleyeceğim yine. İstişareye son derece önem veriyor. Ebine Mesud'un rivayetinde, Buhari'de gelen bir rivayette El-Müktamidine esved şahit oldum diyor. Ne Hz. Ali İsraat Selam'a geliyor. Ali Selam müşriklerin aleyhine dua ediyordu. Yani beddua dua ediyordu. Öyle deyince Miqdad bin Esved biz sana ben İsrail'in dediği gibi demeyeceğiz. Az önce söylediğim gibi. Sen ve Rabbin git savaşın biz oturacağız demeyeceğiz diyor. Lakin biz seninle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 sözlerine sadık olduklarını ifade ediyorlar ve sonuna kadar devam ediyorlar. Sonra ve vesselam bu imanlı taife grubu tağutların bu zalimlerin öldürülüp düşüleceği yere kadar götürüyor. Zefran adındaki o bölgeyi terk ediyor. Senayel safir adındaki böyle yoğun dağların bulunduğu sık dağlıkların bulunduğu yere, yerden Bedir'e e, getiriyor. Orada bir bölge var ed diye oraya kadar indiriyor. Ashabının. Orada da Hennan e, denilen bir bölge var. Sağ tarafta. Yani böyle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 çok ince ayrıntısına kadar araştırmayı e, devam ettiriyor. Kendisiyle de birlikte ordu bir yerde konaklıyor. İslam'ın bulunduğu insanlar bir yerde o Bedir'in yakınlarında konaklayınca kendisiyle birlikte bir adam o da e, İbni Hişam'ın haber verdiğine göre Abubekir radıyallahu anh böyle biraz ön tarafa çıkıyorlar.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 Kureyşli müşrikler, falanca falanca zamanda çıktılar ve falanca falanca mevkideler diyor. Şu an, yani o anda oldukları mevkiyi, bölgeyi söylüyor Muhammed ve Ashabı da diyor, falanca zaman çıktılar Medine'den, falanca mekanda ve yerde diyor. Gerçekten de adamın söylediği yerde ordu, geride yani. Eğer bana haber veren kimse doğru söylediyse burada diyor.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 bu haberleri de alınca İsrat ve o adamdan uzaklaşıyor. Ne gece çöküyor kardeşlerim. Vesselam, Ali İsrat ve Ali Zubeyir Sadı gönderiyor. Yine böyle araştırma yapmak için. Yani durumlar nasıl diye araştıralı araştırsınlar diyor onları gönderiyor. Kureyş'in iki kölesiyle karşılaşıyor bunlar gönderdiği öncüler.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 Diyor ki, hadisin ravisi, rivayet eden sahabi, onlardan hiçbiri, aleyhissalâtu vesselâm'ın işaret ettiği yeri geçemedi. Uzaklaşamadı. O gün orada öldüler diyor. Aleyhissalâtu vesselâm'ın işaret ettiği, gösterdiği yerde ölüyorlar gerçekten de. Bu olayı senediyle birlikte şahitli e, Başka bir rivayet şöyle rivayete şöyle anlatılıyor. Diyor ki Ali rəşadullah biz Medine'ye geldiğimiz zaman bize diyor böyle hoşlanmadığınız şeyler başımıza geldi. Orada hastalandık yani böyle veba hastalığına tutulduk. Orada kalmayı da pek istemedik yani hoşlanmadık diyor. Ve oranın meyvesini falan da elde ettik ama.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 Kureyşliler ordu kaç kişi? Gelen müşrikler kaç kişi diyor ona sor. Vallahi çok diyor adam. Onların adedi çok ve kuvvetleri de böyle güçleri de çok şiddetlidir diyor. Müslümanlar adam böyle söyleyince başlıyorlar vurmaya, dövmeye. Müslümanlar Hz. Muhammed'in yanına getiriyorlar döverek. Ondan sonra Ali Selatü vesselam soruyor. O yani geldiğin adamlar, kureyştimişlikler, kaç kişiler? Onlar çok diyor. Adetleri çok, kuvvetleri de çok şiddetli. Çok güçlüler diyor. Ali Selatü vesselam ondan haber almaya çalışıyor. Ama adam imtina ediyor. Tam olarak söylemek yerine imtina ediyor. Bu sefer Ali Selatü vesselam bak hiç vurmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Diyor ki Kaç tane diyor?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 Yani şu deha'ya bak, şu ze zekaya bak. Bu işler Aleyhisselatü Vesselam'ın askeri zekasını, göster dehasını gösteriyor diyor müellif. Yani Aleyhisselatü Vesselam burada olaylara vakıf, duruma vakıf. E insanlar seri halindeyken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 onlar diyor şu vadinin uzak tarafındalar. Ayette de öyle geçer zaten. Yani Bedir'e yakın e, ama Mekke tarafında uzak taraftadılar. Adetlerine ne kadardır? Çok diyor. Ve kaç kişiler deyince bilmiyorum diyor adam. Hemen aleyhissalatü vesselam. Yani bir günde kaç tane deve boğazlanıyor onlar için, yemeler için.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 Utbe bin Rabiyah, Şeybe bin Rabiyah, Ebu'l-Bukhtari ibn Hişam, Hakim ibn Hizam, bu adam yalnız Hakim ibn-i Hizam, çok değerli bir sahabi, bu Bedir'de, anlatıldığına göre Bedir'de, savaş olmadan önce Müslüman oluyor. Onun kıssası inşallah gelirse anlatacağım. <gülüyor> Nefel ibn-i Hüveylid, Haris ibn Amr ibn Nefel, Nevfel, Tuayme, Tuayme bin i Adi ibn Nevfel, Nadir bin Haris, Zema bint el Eswed, Abu bin Hisham, bunu malum biliyorsunuz, Ümeyye bint Halef, Khalaf, bin Amur, bu, bu da Suhail bin Amur da sonradan Müslüman oluyor ve Müslümanlığı çok güzel oluyor. Hatta bunun hakkında İsrat ve İsrar, betuah etti halde. Suhail bin Amur, Allah Azze ve Celle betuah Emir gönderdi. İnşallah geldiği zaman söyleyeceğim. Amir bin Abd Abdüvud, <gülüyor> bir futun ismi, <gülüyor> bu adamlar çıkıyorlar. Kureyş'in ileri gelenleri. Ne kadar zorba insan varsa. Aleyhisselatü Vesselam insanlara, ashabına yaklaşıyor ve diyor ki, işte diyor, Kureyş'in ciğer pareleri diyor. Size kendi, Mekke diyor, Kureyş'in ciğer parelerini sizin önünüze sunuyor diyor. Yani çok değerli insanlar,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 Resulullah Aleyhissalatü Vesselam o gece e, dua ile geçiriyor ve bir de yağmur yağıyor. Hafif bir böyle yağmur yağıyor. Ama Ali Vesselam e, ve ashabı yürümekten imtina etmiyorlar. Devam ediyorlar. Yalnız Kureyşli kafirler yürüyemiyor. Onlar güç yetiremiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin Rahmetiyle bir yağmur yağıyor. Ve nihayetinde o kona asıl konaklayacakları savaşın olacağı böl bölgeye kadar mıntıkaya kadar Bedirin yakınındaki o kuyun yanına kadar geliyorlar. Burada e asıl yerlerine geçmeden önce Aleyhisselatü Vesselam da bir sahabe var. O bir istişarede bulunuyor. Hubab İbni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 Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, idyuga şeyi Kumun Nas'a emaneten minhu, sizi diyor, ondan bir emniyet, güvenlik, dolayısıyla bir böyle uyuklama kaplamıştı, sizi bir uyuklama hali almıştı ve Yunusun Aleyküm mines semaime ve sizin üzerinize bir semadan su indiriyordu yani yağmur indiriyordu. Zafer olacağı zaman genelde böyle bir yağmur yani. Hafif bir yağmur. Bu suyu, bu yağmuru indirmesindeki maksat Allah-u açıklıyor. Diyor ki, لُيُدَحِّرَكُمْ bihi. Onunla sizi temizlemek için. ankum رِزَّ şeytan. Şeytanın pisliğini sizden gidermek için. وَلِيَرْبُتَ عَلَىٰ قُولُوبِكُمْ وَيُسْتَبِتَ بِهِ الْاَخْطَانِ Ve kalplerinizi bağlamak ve ayaklarınızı sabit kılmak için dedi. Yani o yağmur yağınca çok rahatlıyorlar. Biraz da uyuklama hali tutuyor. onun neticesinde rahatlıyorlar. Kalpleri huzura sukuna eriyor. Sapasağlam oluyorlar. Yine Ahmet'in rivayetinde kardeşlerim Ramazan'ın bugünler Ramazan'ın 17. gecesi diyor ki Ali anh, bizden hiç kimse kalmamıştı diyor. Hepsi de uyumuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altında ağaca doğru daha doğrusu namaz kılıyordu. Ve sabaha kadar dua etmişti diyor. Bize o zaman diyor yağmurdan böyle e, bir görme e, şeysi, engeli olmuştu. Yani bir zayıflık meydana gelmişti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 Sancaktarını beyaz sancağın Musab İbni Umer'e veriyor. Ve iki gruba iki bölüye ayırıyor. Orduyu. Bir tarafına Sa'd bin Muaz komuta ediyor. Diğer tarafına da yani Ensar kısmına Sa'd bin Muaz. Diğer tarafa da muhacirlere de Ali İbni Abi Talib radiyallahu komuta ediyor. Bu arada iki tane de şey var. Siyah sancak var. Biri Ali'nin evin elinde radıyallahu anh, diğer de ensarlılarla birlikte. Yine bu orduyu tanzim ettiğinde kardeşlerim, sağ tarafa Zubeyr bir avlan, sol tarafa Muktadir bin Amr'ı komutan olarak tayin ediyor ve ön tarafa Qais bin Ebi Sağsa, çok değerli bir, çok zeki bir komutan bu da. Onu komutan olarak tayin ediyor, geri kısmını da kendisi idare ediyor. Bu arada Mekke ordusu, Kureyşliler geceyi Udvetül Gusvada, o Bedir'in yukarısındaki vadinin üst tarafında, Bedir'e uzak tarafta geceliyorlar. Ve sabah olduğu zaman bir gözcü gönderiyorlar ki gözcü yani Müslümanların hali nedir bir tahminde bulunsun. Ne yapıyorlar ne ediyorlar bunu araştırsın diye. Bu topluluk <gülüyor> Umeyr bin Vehb Eccuhaymi adındaki bir adamı Müslümanlar hakkında bilgi edinsin diye gönderiyor. O şöyle askerin etrafında böyle atıyla bir dolaşıyor diyor ki bunların adedi Müslümanların adedi 300 kadar diyor. Ama siz bana bir müsaade edin ben bir tuzak falan var mı bir bakayım diyor. Vadinin ortasına iniyor sağına çıkıyor sonuna çıkıyor bakıyor bir şey yok ama develeri görüyor. Müslümanlara ait develeri görüyor. Ve Kureyş'e diyor ki ben diyor bu Kureyş'i şey, Müslümanların ölülerini taşıyacak develeri görüyorum diyor.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 Dönmeyi istiyor. Savaşça çıkmadan ge geriye gidelim diyor. Dönelim diyorlar. Ve Amr bin e, Hadrami'yi bu adam da e, kardeşi öldürülmüş Udbe bin Ebi Rabia ile yeminli kimse. Anlaşmalı kimse. Anlaşmalı olarak bu savaşa çıkmışlar. Buna adam gönderiyorlar. Bu adam da Hakim İbn Hizam demin ki bahsettim adına. O geçen konuşmaları aktarınca kardeşlerim, Huddevin re dünyaya geliyor bu e, Hakim İbn Hizam. Ey Ebu'l-Velid diyor. Sen Kureyş'in büyüklerinden birisin. Efendi birissin. Sana itaat edilir. Sen sonsuza dek senin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 Allah sana vaadini yerine getirecektir diyor. Allahu akbar. Allah sana söz verdiği sözünü yerine getirecektir. Yeter ay Allah'ın Rasulü. Yani zor zamanda, sıkıntı anında aleyhissalâtu vesselâm'ın duasına bakın. O kadar içten, o kadar yolunmadan, bitmeden Allah Azze ve Celle'ye münacah edilir. Burada bize, bizim için çok önemli bir örnek var. Yani duada ısrarcı olmak gerekir. Ya koskoca bir peygamber, Allah Azze ve Celle dilese, her şey onun emrine ver. Bir anda o müşrikleri yok kadar melek ordularıyla. Ama Aleyhisselatü Vesselam üzerine düşeni yapıyor. Hep örnek oluyor. Ashabına ve bize. Allah Azze ve Celle Siz Rabbinizden imdat istiyordunuz, yardım istiyordunuz. Size icabet etti.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 Bir başka rivayette kardeşler Bedürgün Aleyhisselatü Vesselam müşriklere bakıyor onları çok görüyor. Asabını da az azımsıyor. Ruku ediyor, secde ediyor yani namaz kılıyor. Namazında diyor ki ey Allah'ım beni bırakma. Ey Allah'ım beni yalnız bırakma, beni terk etme diyor. Allah'ım bana vaad ettiğin vaadını, sözünü yerine getir diyor. Evet. Böyle dualar ediyor. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh Buhari'nin şarihi biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Nebilerin sonuncusu olduğunu biliyordu. Eğer beraberindeki bu insanlar yani ordusu helak olacak olsa o zaman ibadet edecek Allah Azze ve Celle hakkıyla ibadet edecek kimse kalmayacaklar. diyor. Müşrikler putlara ibadet etmeye Allah'tan başka şeylere ibadet etmeye devam edeceklerdi. Yani burada kastedilen diyor bu şeriatla senin indirdiğin şeriatla ibadet edecek kimse kalmazdı diyor. Bu şekilde açıklıyor İbn Hacer rahmetullahi aleyh. Son bir hadis eee Ebû Davud'da gelen bir hadiste Amr İbn As radıyallahu anh, "Ali diyor, bedür Bedir günü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 Allah Azze ve Celle Rasulunun duasını yerine getiriyor. Bu savaşın öncesindeki şeyler. Daha savaşa girmedik Bedir harbine. Oraya inşallah nasip olursa bir dahaki defa gireceğiz. Hadda bollahu aleme sallallahu ala nabiina muhammede sughanik Allah mebbehanda. Eşrul la alahelem tasakkurikatubuleik.